Ölüm ve mürşidin rabıtasının hikmeti ve faidesi. Şeyh Fetullah Verkanisi kutsesi ruhu şöyle buyurur. Nakşibendi tarikatinin temel ve esası zati muhabbet olduğundan dolayı ölüm rabıtasına önem verilmiştir. Müntesip onunla kalbini masivadan ayırır. Şu halde salik korkuya girmek için rabıta etmez. Bilakis onunla korkudan kendini kurtarır. Kalbine bu rabıta vasıtasıyla Allah Teala'nın sevgisini ve zati muhabbetini celbeder. Zati sevgisinden ma'adasını da siler. Başlangıçta ölüm korkusu olursa muhabbetin celbedilmesine engel olur. Müntesip ölüm rabıtasıyla nefsini korkutmayarak ancak ölüm rabıtasının keyfiyetiyle yola girmiş olur. Yani ölüm rabıtasında salikin en mühim vazifesi, ölümden korkmayı zatî muhabbete çevirmektir. Binaen aleyh korku geliyorsa üstadın ruhaniyetinin beraberinde olduğuna inanmakla müntesip korkuyu izale eder. Seyyid İbrahim Şeyh Fasih Hazretleri müntesip ölüm rabıtasını yapar. Sonra fatihaları okur. Sonra müstakil olarak mürşit rabıtasını yapar. Ya zikir ve rabıtaya beraberce devam eder ya da ölüm rabıtasının akabinde ona verilmiş evradına devam eder buyurmuştur. Nakşibendi ek ekserisi ölüm rabıtasından gelen korkudan kurtulmak için yukarıda tarif ettiğimiz mürşit ve ölüm rabıtasını beraberce yapar. Sonra kabrinde olduğu halden ayrılır. Fatihalarını okur. Rabıta keyfiyetlerinden birisi ile birkaç dakika mürşit rabıtasını yapar. En az beş bin miktarında Allah lafzını bir, iki veya üç taksimde tekrarlar. Ancak birinci taksimden sonraki taksimlere başlarken yalnız istiğfar ve mürşit rabıtasıyla girer. Bu keyfiyet mürşidin tarifine göre değişebilir. Seyday i Tâhi Kudsesi Ruhu Eğer ben ebrarın ameliyle emrolsaydım, şüphesiz ölümden bahsetmeyi adet edecektim. Bazen ağlara Onların ameline binaen ölümden bahsederim. Fakat ekfiru zikral mauti. Fe min abdin ekthara zikrehu illa ahya Allahu qalbahu wa hawwana Çokça ölümden bahsedin. Çokça ölümden bahseden hiçbir kul yoktur ki Allah kalbini diriltmesin ve ona ölümü kolaylaştırmasın. Mealindeki hadisi şerife binaen her gün vefat etmiş yirmi kimseden bahsetmek zumnunda ölümü hatırlıyorum. Piri Tahin'in bu keyfiyeti beyan eden sohbetinin birisi şöyledir. Buhta alimlerinden bazıları kendi ehilleriyle muamele ve mulaabe esnasında ölmüş bir zattan bahsederler. Böylelikle kalplerini dünyadaki haramlardan meşgul edecek arzulardan temizlerler. Halen İspahirt köyünde gençler Yataklarına girmeden evvel ehilleriyle ölüm ve üstadın sohbetini yaparlar. Onların bu hali çok hoşuma gider. Hem keyif hem hüzün hem sohbet hem de beşeri ihtiyaçların lezzetlerini zatî muhabbete döndürürler.